İyi akşamlar müzik ikiye ayrılır ben Güray Oskay Ben de Tanju ee, Bir kez daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere güzel müzik çalmak üzere buradayız Bu sefer e, ayağımın tozuyla gelmiş bulunuyorum Yine az kalsın bir seyahat yüzünden e, banttan bir program yayınlamak zorunda kalacakken işte radyoculuk aşkı Ağa başla evet. evet stüdyodayız programımızı yine canlı olarak yapıyoruz Bugünkü programımızın konusu uzayda hayat. Hemen 7 gelmişken e, ünlü bilim adamı Batur Yurtsever'in bu konuda söylemiş olduğu bir laf var. Onu e, hemen söyleyeyim ben de. E, uzayda hayat var mı? Karım beni mutlu edecek mi? 7.30 treni kaçta? Peki. Batur Yurtsever'e döneceğiz programımızın ilerleyen dakikalarında. Dilerseniz hemen bir şarkıyla başlayalım. Ben mi söylüyorum? <gülüyor> yok sizin seçip getirdiğiniz şarkılardan birini çalalım. Ee, evet e, ne seçmişiz bakalım. Efendim e, All About Eve seçmişim. İyi yapmışım. Evet İngiliz e, pop rock grubu All About Eve'den bir şarkı dinleyeceğiz. Benim kendileri hakkında çok fazla bilgim yok o yüzden hemen internetten bir araştırma yaptım. Kendileriyle ilgili söyleyebileceğim ilginç tek şey gruplarının bu ikinci adıymış. İlk kurulduğunda grubun adı Swarm imiş. Sonradan değiştirmişler. İlginç. Birinci, evet. birinci ismi çok beğenmedim. Evet iyi ki değiştirmişler. İyi yapmışlar. Ee, en ünlü parçaları. Arsamır. 98 tarihli Winter Words. Evet. Aslında tam bizim kış köşemize göre şarkıymış. Albümün adı Winter Words, şarkının adı Our Summer. Evet ama e, parça Arapça. Ha o zaman iyi kış köşesine koymamışız. Ben Peki. yani Arapça bir e, İngiliz pop rock şarkısı olarak seçtim. Peki. Dinleyelim. Uzayda Hayat temalı Müzik iki ayrılır programı All About Eve ile başlıyor Our Summer. About Eve Our Summer isimli parçasıyla bizlerle beraberdi Bugün Britanya'dan gitmişsiniz şarkı evet, seçerken evet. Britanya'da hayat var mı? Şimdi sanıyorum doğru park edemeyenler arabaların doğru park edemeyenler bir araştırmaya tabi tutuluyor bunların Parkinson hastalığına yakalanmış olduğu belirleniyor Sanırım e, sorunuzu açıklık getirdi. Teşekkür ederim. Ben bir şey öğrenmiş oldum ki bu akşam sorularımı çok dikkatli seçmem gerekiyor. Peki, birazdan güzel bir soru daha geliyor size. Sıradaki şarkımız e, bir alternatif rock grubu. 1970'lerde, 70'lerin sonuna doğru kurulmuş. Maalesef kesin yılı söyleyemiyorum. E, Galler'de kuruluyor. 1989. 1989. 70'lerin sonu Peki ee, Bahsettiğimiz grup The Alarm isimli Evet grup. Ee, şimdi size sorunuza geliyorum Önümdeki notlarda şöyle bir şey yazıyor The Alarm grubu Bir mod band Yani mod grubu e, Olarak kurulmuş e, 10 yıl kadar da e, Bu şekilde devam etmişler Şimdi hazırsanız sorunuz geliyor Mod band Yani mod grubu nedir e, mod özellikle İngiltere'de e, bir dönem çok e, yaygın olan e, giyim kuşam ve e, ona bağlı e, müzik türleri akımı. Hani rockerlar var, e, deri ceket giyerler, e, dövme yaptırırlar. İşte punklar var, nedir biliyoruz? Modlar da e, 1950'lerin e, kıyafetlerine, swing era. E, <gülüyor> kıyafetlerini giyiyorlar. İşte kızlar bile fırfırlı geniş etekler giyiyorlar. E, makyajlar yapıyorlar. E, Vespa'lara biniyorlar. E, yani iyi yemek yiyorlar. E, böyle bir elit yaşam tarzı. Ama e, tabii ki bunlar zengin insanlar değiller. Gençler öyleymiş gibi yapıyorlar. Anladım. E, güzelmiş. Peki e, The Alarm dediğimiz gibi 70'lerin sonunda bir mod modband olarak e, kuruluyor. E, bir Rock grubu olarak da ilhamlarını genel olarak gal kültüründen ve dilinden aldıkları benim notlarımda yazıyor. U2 ve Bob Dylan'ın bir takım konserlerinde ön grup olarak yer almışlar. Evet öyle bir şeyleri de var zaten. Ne derler? Evet. reputasyon. Yani karşıt olma Ha. durumları var. A Anladım. YouTube'a mı karşılar? Ee, YouTube'a ben karşıyım. YouTube'a <gülüyor> ben de karşıyım çünkü eğer öyle bir durumları varsa da alarmı daha çok sevebilirim. Ee, ama dediğim gibi YouTube ve Bob Dylan'ın e, ön grubu olarak da 1980'lerin başında e, kendilerine biraz daha ün sağlamışlar. Bir de grup elemanlarının isimlerini vereyim oldu olacak. E, vokal, gitar ve armonikada Mike Peters, ee, yine gitarlarda Dave Sharp, bas gitarda Eddie McDonald ve Davul'da Nigel Twist. Şimdi kendilerinden ne dinliyoruz? Uh, the Change albümünden How Do Mighty Fall. Blue. efendim. The Alarm grubundan dinledik. How the Mighty Fall. Devam ediyoruz. Britanya'dan gitmeye. Brit. Brit. Sırada Kat var. Evet. Ya bunu çok katlı bir grup. Katman katman müzikleri. Derinlemesini ee, inceleyelim. Şimdi ben bu grupla nasıl tanıştım? Peki oradan başlayalım. Ee, bir gün Kadıköy'de yürüyorum. Karşıdan böyle çocuklar yürüyor. Ellerinde gitarlar falan. Tabii öyle tanışmadım. Televizyonda bir klip izledim. Ee, milyoner Head diye bir parça. Çok beğendim. Ee, milyoner kafası. Milyoner kafası. Böyle çok paranız olunca kafa bir iyi güzel oluyor böyle. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz o, onu anlatıyor zaten şarkı. Ee, çünkü bunlar galiba e, anladığım kadarıyla... E, internetten falan bakmadım. Tamamen e, içimden geldiği gibi e, uyduruyorum. E, sanırım bunlar çok zengin insanların e, çocukları. Müzik yapıyorlar. E, yani milyoner kafası nasıl bir şeydir? Bunu dünyaya yaymak için e, müzikleri... Olabilir. Peki. <gülüyor> Şöyle efendim. Kat e, isimli grup bir Ray Wilson. Kaçak kat çıkmış olmasın bunlar? Olabilir. olabilir. Evet. Kat bir Ray Wilson projesi Ray Wilson kim? Ray Wilson 1968 doğumlu bir İskoç e, Müzisyen Nereden tanıyoruz kendisini? E, Genesis Ve e, Skin isimli Post Grunge grubu Buradaki e, Vokal e, görevlerinden <gülüyor> Görev dedim e, Hatırlayacağız Ray Wilson'ı Wilson, Ben Kat... hatırlayamadım yalnız Genesis'ten de mi hatırlamadınız? Genesis'ten hatırladığım başka insanlar var ama oh, bu değil. Allah Allah. Peter Gabriel falan gibi. Ay, onu hatırlarsınız tabii. Ama oho, sen böyle yaparsan. Ya ondan sonra da Phil Collins söylemeye başladı kardeşim. Söylemiş adam. 96, 98 arası. Öyle Genesis. iddia ediyor. İnternette okuduğumuz her şeye inanmayacağız. Haftaya getiririm bak. Ben de sana internetten çektiğim Ondan sonra uzaylılar beni kaçırdı Şöyle yaptı böyle yaptı diye şeyler getiririm Hah, Bak konuya da bağlı. nasıl evet, tabii. Evet. Da anlatmıyorum Katla ilgili başka bir şey Bir tane albüm çıkartmışlar zaten i̇şte içinde de Milyoner Head diye Şarkı koymuşlar Zaten bu parçadan başka da düzgün parça yok içinde Bir parça mı yani e Ama ben zaten albümleri böyle alıyorum Bir parçasını beğeniyorum alıyorum Bir tek o parça çıkıyor içinden Peki. Kazıklanıyor olabilir miyim çünkü benim bildiğim albümde 12-13 parça olur. Bir tek parçanın olduğu bir CD alıyorum ben. Single Hı? almak lazım demek ki. Ee, o zaman single mıydım ben hatırlamıyorum. 99 tarihli Millionaire Head albümünden aynı isimli şarkıyı dinliyoruz. Evet. Cut. Eserin adı Millionaire Head. Evet. Outside looking in, it was worse Words that meant nothing to no one Echoed across And the light never shines on the real thing While the hope is that nothing has changed For a moment, I almost believed him For a moment, I almost believed him Money Goodbye didn't make it worth a million and a million and always a short-term thing The foundations to be built on were flawed But it doesn't really matter, not to us And the light never shines on the real thing While the hope is that nothing has changed For a moment I almost believed in For moments, I almost believed him. Money couldn't buy Your money. Evet efendim, e, olağanüstü insan Feryal Kabil'in de bize az önce kulaklıktan ilettiği gibi kendisi üst üste 50 kere milyoner head diyerek bize zengin olmak nasıl bir şey? İşte. Ana, anladık herhalde zengin olmanın nasıl bir şey? Olduğunu. Ben tam anlayamadım ama bakalım eve gidince bir daha dinlerim ben. Tamam. Peki o zaman biraz konumuz üzerine konuşalım mı? Biliyorsunuz e yıllar alıyoruz. E, konuşalım. Neden konunuzdan çok az bahsediyorsunuz? Niye hiç bahsetmiyorsunuz? Yok efendim programın yarısı oldu hala daha konunuzdan bahsetmediniz. Tamam konumuzdan bahsedelim. Uzayda hayat var mı? Olabilir mi? Ee, şimdi, Varsa ona hayat denir mi? Tabii işte zaten önemli mevzu burası. Hayat yani bildiğimiz karbon bazlı hayattan bahsediyorsak yani e, tek yaşam formu olarak bunu e, baz alıyorsak e biraz zor çünkü e, dünyadaki şartların hemen hemen e, benzeri bir yerde tekrar hayat olabilir. Dünyadaki şartların hemen hemen benzeri bir yer olma ihtimali de oldukça düşük. Bize yakın bir yerde olma ihtimali düşük ne diyeceğim. Uzaklarını biliyoruz. E, olur mu olur? E, öyle değil. Benim bilimsel yaklaşımım bu. Olur mu olur? Öyle değil çünkü e, uzayda e, birbirine benzer... E, ...ne derler... Ee, ...ya İngilizcesi milieu de... E, ...Türkçesini yer. bulduramadım ben elit bir tamam. insan olduğum için. Yer diye... diye, <gülüyor> ...yer diye diye dolaştım... ...bu dünya... ...neyse ne diyordum ben? Olmaz dünyaya benzer bir yer daha... Ha, ...olma ya, ihtimali çok düşük değil. E, gezegenlerin, e, Gezegenler çift yaratılır derler. Demezler ö, mi? Öyle öyle. öyle. E, gezegenlerin birden fazla hayatı... Olur. ...mesela gezegen oluşuyor... ...daha sonra... ...işte bir kara demelik tarafından emiliyor... Ee, ...eğer o hayatında şey yapmışsa... E, ...bir başarı göstermişse... ...daha üst bir e, gezegen olarak... A, ...hatta bir süre sonra bir güneş olarak... ...hayata geliyor... ...ama diyelim çok günah işledi bilmem ne... ...o zaman tabi... E, ...gezegensel reenkarnasın... ...veya işte ne bileyim asteroid kuşağı oluyor... ...hadi bilemedin elektron oluyor... ...bu programa kesin altyazı geçmemiz lazım... ...şu anda duyduğunuz her şeyi tamamen sallıyoruz... ...inanmayın... Ee, Gezegenler için bir reenkarnasyon tarif ediyorsun Öyle de denebilir Aslında şunu demeye çalışıyorum Gezegen e, gezegene Benzemiyor <gülüyor> Yani birbirinin e, Benzeri gezegen çok az hatta yok yani Bildiğimiz yok Şu yani bir elin Parmaklarını geçmeyen e, gezegene Sahip e, güneş sisteminde bile birbirine aynı gezegen yok e, Yıldızlar yıldızlara benziyor Benzemiyor öyle mi? Benzemiyor Hepsi plazma değil mi onlar? Plazması var, LSD'si var. Yani yeni <gülüyor> teknoloji bunlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer e, biz yaşam formu olarak kendi yaşam formumuzu e, baz alırsak e, bunun e, rastlaşma olasılığımız düşük. Ama e, bu demek değildir ki e, bizim gibi karbon bazlı yaşam formları sadece olacak. E, başka yaşam formları olabilir. O e, ...o zaman da e, böyle bir yaşam formuyla karşılaşma ihtimalimiz var. Belki Fakat, karşılaşıyoruz da hiç bilmediğimiz bir yaşam formu olduğu için... ...biz onun hayatta olduğunu bile fark etmiyor olabilir miyiz? Olabilir. E, gerçi şöyle bir durum var. E, uzayda hayat olup olmaması bizi çok fazla ilgilendirmemeli. Çünkü bildiğimiz e, fizik e, kuralları dahilinde uzayda seyahat etmek söz konusu değil. Daha var gibi. E, çok e, yüksek uzaklıklar... E, Işık hızıyla bile hareket etseniz binlerce yıl sürecek uzaklıklar. Işık hızından üst e, seviyelerde e, hareket etmenin imkanı yok. Çünkü o zaman e, madde maddeliğini kaybediyor. En azından e, öyle işte, olacağını düşünüyoruz. E, bu bilim kurgu filmlerinde seyrettiğimiz alt uzay, üst uzay gibi şeyler de... Hiper uzay. Hiper uzay gibi şeyler de e, öyle göründüğü kadar basit değil. Efendim ben kendi kara deliğimi oluşturdum da oradan atladım... Fenerbahçistan'ın arkasından çıktım gibi bir şey yok Bilim kurgu ve hiperuzay deyince bununla ilgili başıma gelmiş en güzel şeyi anlatmak istiyorum Bir gün oturuyoruz Liseden çok sevdiğim bir kız arkadaşım Erkek kardeşini sinemaya götürmüş Eve gelmişler bana telefon açıyorlar Ve bana şunu söylüyor Güraycığım sen bilirsin Hiperuzay iticisi sürücüsü nedir? ...diye sormuştu. Öyle bir şey yok. <gülüyor> evet öyle bir şey yok. Peki. Bayağı aydınlattık herhalde. Evet. E, gerekiyorsa şeyi de... E, ...kısaca anlatayım. Kısaca anlatması çok zor ama... E, ...bu... ...solucan deliği. Onu birazdan anlatalım. Hepsini bir kere de şey yapmayalım ya. Peki. O zaman ben başka bir şey anlatayım. Bir, bir şarkı dinleyelim. Geçen hiper uzayı yedim. Nasıl <gülüyor> bir, bir, dokundu? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi... Hatırlar mısın 3 hafta önce e, The Lonely Island diye bir gruptan bahsetmiştik. E, Hatırlamaz olur mu? Andy Samberg ve Suç Ortakları, e, Saturday Night Live kadrosundan bunlar oyuncular, yönetmenler falan. Incredible diye bir albümleri var. Ben albümdeki şarkıları o kadar beğeniyorum ve o kadar komik buluyorum ki aslında her hafta 2-3 tane bile çalabilirim ama kendimi tutuyorum. Bak 3 hafta durdum bu şarkıyı getirmek için. Bugünkü kış köşesi şarkımız içimizi ısıtacak. Bu da bir kafa anlatıyor. Oy. Bu da e, mantar kafası anlatıyor efendim. E, tasvip ettiğimizden değil tabii. E, mantar kafası mantarın üst kısmındaki e, yuvarlak kısım değil mi? Eş anlamlı olarak evet. E, eş sesli özür diliyorum düzelteyim hemen. TDK basma sözü. E, buradan e, böyle şeyler konuşuyoruz lütfen... E, Eş sesli e, dinleyicilerimiz alınmasın. <gülüyor> e, cinsi ayrım yapmıyoruz burada. Peki. E, şarkının adı Shrooms. Yani tar. Tarlar. Tar, evet. Tarlar. Incredible albümünden geliyor. doğal Lonely Island. Shrooms. Evet The Lonely Island'dan dinledik e, sıcacık bir şarkı. Ya çok güzel Şunumuz. şarkı bir daha mı dinlesek acaba? Olur. Ya, hayır dinleyemeyiz. Bir şarkıyı bir daha dinlene kadar ben olağanüstü insan Feryal Kabil'in az önce bize anlattığı şeyi dinleyicilerimize aktaralım diyorum. Uzayda uzay kaktüsleri var diyor. Bundan da emin. Uzaya gitsek yanımızda da pipet olsa diyor. Bu pipetleri uzay kaktüslerine batırıp içindeki oksijeni çeksek. Tabii ki bir problem var. Her şeyde olduğu gibi uzayda. Bunun da bir dezavantajı var. Oksijen kafa yapıyor. O yüzden böyle astronot kıyafetinin ayakları yukarıya doğru kayarak gibi bir şey yaptı onun arkasından. Yani bilimsel olarak çok doğru değil bu anlattınız sayın Kabil. Uzayda pipet yok. E, diyelim pipet de yanımızda götürdük. Hadi. Hadi götürdük diyelim. E, kaktüsleri de bulduk. E, peki pipete ağzımıza nasıl sokacağız? Zaman da geri döndüğümüz zaman kendimize karşılaştık e, paradoksunu nasıl yeniyoruz? Öyle bir şey mi oluyor? Bundan bahsedilmedi mi? Bahsedilmesi gerekirdi. Şimdi oksijen kafa yapıyor dedi de. Ben bu kadar çabuk yapmasını <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> Neyse bu, çok para kafamıza ne yapar? Mantar kafamıza ne yapar? Daha sonra oksijeni yani, de kafamıza ne Donnie Darko diye bir film vardı. Onda vardı böyle bir şey. Çok saçmaydı. Şarkıyı bir daha dinleyelim mi? Ee, olur. Shrooms. Bu çok istiyorsanız... Evet efendim. şunuzu bir kere daha dinledik. Bundan sonra asabımız bozuldukça bunu çalmayı öneriyorum. Bence bu parçadan oluşan biz e, full program yapmalıyız. Olur. E, ne kadar? Olur. E, 34 saniye. 34 saniye. İşte yaklaşık 20-30 kez e, veya e, 167.4 galiba tam sayısı. Çok çalabiliriz. Onu öyle çalalım derim ben. Tamam. Veya, ama bunu radyoyu bırakmaya karar verdiğimiz gün yapalım ki. Böylece. ...şanlı bir kovuluş olsun. Tamam. Ee, ne diyorduk biz? Ee, uzayda... Ha, Donnie Darko. Şimdi, Donnie, Donnie Darko e, filminde... E, ...mantıksız olan şeyler var. Mantıklı olan şeyler de var. Mantıklı olan... ...filmin bir süre sonra bitmesi. Her film gibi. E, sıradan bir izleyici... ...hiçbir şey anlamıyor. Sıradan olmayan... ...izleyici de yanlış anlıyor. E, yani film bir şeyler anlatmak istiyor. Ama filmden anladığımız tek şey... O sinema sonunda o acayip e, böyle kulakları olan tavşan ne yani? Gibi bir sonuca varıyoruz. E, bu da tabii zaman paradoksu ile ilgili çok önemli soruları akla getiriyor. Mesela bir tanesi şu. Diyelim. E, Beni gösteriyor şu siz, anda. Siz, e, Güray Bey zaman makinesi icat ettiniz. Mümkün. Geriye döndünüz. Evet. Zamanda mı? Zamanda geriye Hı. döndünüz. Ve kendinizi iki yaşınızdayken Buldunuz. Tamam. buldunuz. Nasıl olacak da siz tekrar büyüyüp zaman makinasını bulup da tekrar geri döneceksiniz? Kendi varlığınızı kaybetmiş. Efendim diyorlar ki o alternatif bir e, şeydir. Evren oluşur artık. O oradan yürür de biz buradan yürüyoruz. Orada işte çizgisel zaman mı kabul ediyorsunuz? Yoksa öyle düğüm şeklinde olanı mı kabul ediyorsunuz? Ama o, bunu, o bunun bir cevabı var. Niye kasıyorsunuz beni o zaman? Direkt... Cevabı şu. <gülüyor> e, açıklamayacağım. <gülüyor> ee, Niye? Hayır, hayır. cevabı söyleyeceğim de nasıl olduğunu açıklamayacağım ee, bunun nasıl olduğunu e, dinleyicilerimizden bana anlatmalarını isteyeceğim eğer anlatabilen biri varsa kendisine zaman makinesi hediye edeceğiz bir dahaki programda programda yapacağız bunu üstelik tabii bir dahaki programda e, şuramızı dinlediğimiz ana geri döndüreceğim bütün e, dünyaya <gülüyor> güzelmiş ee, söylüyorum zaman yolculuğu ancak ancak zaman makinasının icat edildiğinden sonraki zamanlar için geçerlidir. Hmm. Zaman makinasının icat edildiğinden daha önceki zamana zaman seyahati yapılamaz. Enteresan. Ee, bunu e, matematik, fizik, kuantum, e, çeşitli e, porno resimler eşliğiyle e, anlatabilirim, açıklayabilirim. Ama şu anda yapmak istemiyorum. Uzun süreceğini düşünüyorum. Bir de yani sorumuz bu şimdi. Sorunun cevabını söylemeyeyim değil mi? Sevgili dinleyicilerimizden. Peki. Ben bunu bekliyorum. Bunu nereye atıyorlar? Bunu? müzik 2 ayrılır Et gmail.com Evet. Buraya atıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Çok ayrıntılı yazmanıza gerek yok. Bir iki ki Türkçe'de nasıl söyleniyor? Keyword. Anahtar kelime. Ee, anahtar kelimeyle açıklarsanız ben zaten bildiğim için anlarım. Sizin bilip bilmediğiniz önemli olan. Peki. O zaman bir tane şarkı çalalım. Çalalım. Ee, kendisi uzaylı olabilecek kadar acayip bir adam. Fakat bir tane parça dediniz burada iki parça yazıyor. Nasıl olacak mı? Potburi. Anlıyorum. İkisini birden çalmış. Arajman yani. Gibi. Şimdi... ...şimdiki konuğumuz... ...Body Guy. Olağanüstü bir... blues gitaristi. O kadar muhteşem bir blues gitaristi ki... ...kendisiyle ilgili ufak bir... ...anekdot anlatayım. Carlos Santana ile bir... ...röportaj yapılıyor. Diyorlar ki Santana'ya... ...ne kadar güzel band yapıyorsunuz. Bu bandin tekniği nedir? İşte sizin müziğinizde bandlar... ...ne kadar güzel yediriliyor soloların e, Bilmeyenler için falan... band nedir anlatayım... ...su bandi sananlar olabilir. Değil... ...gitarın teline böyle tutup... ...yukarı veya aşağı doğru çektirip... ...bir sonraki notaya kadar vardırmak. Yani ağzımla yapıyorum şimdi. Bu. Teşekkür ederim. Carlos Santana'yı da işte ne güzel band yapıyorsunuz. Nedir bunun sırrı dedikleri zaman... ...Santana diyor ki benim bu konudaki... ...pirim bodyguider Guy'dır Çünkü Guy band yaptığı zaman... ...sahnenin önündeki kadınlar açıp memelerini sallar diyor. Evet çünkü bodyguide... Guy biraz önce benim anlattığım gibi... ...bir notadan öbür notaya değil... Bir oktavdan diğer oktava kadar band yapabiliyor. Ee, eller biraz büyük bir kuvvetli. Ee, bir dönem araba tamirciliği yaptığı için olabilir. Evet. Gerçekten e... de e, blues çalmayı bıraktığı... Araba bıraktı. parçalarını da band ettiği için herhalde. <gülüyor> olabilir, olabilir. Şimdi Body 2005'te çıkarttığı çok çok güzel e, bir albüm var. Bringham'in adı. E, buradan bir şarkı çalacağız. Aslında senin de dediğin gibi iki şarkı çalacağız hatta. Birincisi Cheaper to Keeper, bir Max, e, Mac Rice şarkısı, özür dilerim. Hemen arkasından da bir caz e, klasiğine, Blues in the Night'a geçiyor. Ella Fitzgerald'dan, hemen hemen herkesin bileceği. 1941 e, yılında çekilen aynı isimli e, film için Harold Arlen ve Johnny Mercer tarafından yazılmış bir şarkı. Binlerce, binlerce e, cover versiyonu var bu şarkının. E, Bodyguard'ınki de özel bir versiyon. Şimdi o zaman dinleyelim biz bunu değil mi? Dinleyelim. Peki, Body Guy, Cheapo Keeper ve Blues in the Night. It's cheaper to keep up It's cheaper to keep up You see, when you get through staring at Judge in the face You're gonna want to curse The whole human race That's why it's cheaper to keep up To keep up. knee pants My mama done told me She said Son A woman's a two-faced She'll give you the big eye But When the sweet talk is gone A woman's a two-faced She's the worrisome is saying the blue Body Guy, Cheaper to Her" ve Blues in the Night çaldı söyledi 2005 tarihli olağanüstü Bring Him In albümünden herkese tavsiye ediyorum bu albümde Carlos Santana, Tracy Chapman, John Mayer, Anthony Hamilton, Robert Randolph ve Keith Richards konuk olarak da yer alıyor. B bitti mi programımız? E, bu güzel bir boşluk oldu değil mi? Güzel e, boşluk. Bu oldu. boşlukta aslında anlatmak istediğim bir şey vardı benim. Ha. Tabi. O... E, i̇şte uzay. Konumuz uzayda hayat, kara delikle ilgili e, bir canlandırma yaptım ben Orada boşlukta. Bir tekrar yapabilir miyiz onu? Tabii şimdi yapıyorum bakın. Anladınız değil mi? Evet. Bir kere daha radyoculuk tarihiyle adınızı altın harflerle yazdırdığımız sanırım. Evet, evet. Şimdi e, gelelim. E, akvaryumculuk nedir? <gülüyor> Yok uzayda hayattan devam ediyoruz. Peki. E, uzay demişken... E, Hiçbir yere bağlamayacaksan ben bir sonraki şarjıya geçeceğim. Hadi geçelim madem. Geçelim. Hah ben bağlıyorum. Ne... Bir sonraki sanatçımızın adı? Heather Nova. Ama öyle sıradan değil. Süper Nova. Süper Nova. Bravo. Evet. Gerçekten iğrencisin. Heather Nova 1967 doğumlu. Nereli? Bermudalı. Buradan şeytan üçgenine de bağlarım ama Ben bağladım kafamda ama <gülüyor> oldukça müstehcen. <müşterim. gülüyor> Peki. Heather Nova gerçek adı Heather Allison Frith 6 Temmuz 1967 doğumlu Bermuda'lı bir şarkıcı ve şarkı yazıcısı, besteci ha. Besteci. Hem de şairmiş. Notlarımı okudukça ben de şaşırıyorum. Sanki i̇lginç ben ilginç olduğu kadar enteresan. Evet. Ee, dinleyicilerimiz Heather Nova'yı nereden hatırlayacaklar? Nereden hatırlayacaklar? Türkiye'de ha? çekilmiş bir klibi uzun süre yayınlandı MTV'de. Bakın Allah Allah Türkiye'de ne güzel değil mi? Simitçi de var. E, arkada camide gözüküyor gibilerinden. E, e, Walk this world with me diye bir parçası idi. E, tabii ki biz bu parçayı çalmıyoruz. Her zaman için biliyorsunuz. <gülüyor> ilk akla gelen şarkıyı çalmamak gibi kurallarımız var. Benim e, bu albümü almamda bir tek sebep var. E, Albümün adı Siren. Bildiğimiz Siren. Bildiğimiz Siren evet. Bildiğimiz Siren mi? bilmediğim siren mi? Onu, çünkü siren e, birden fazla anlama gelebiliyor Bir tanesi o e, nani, polis. Nani, evet. nani nani. Öbürü mitolojideki e, siren. Öbürü mitolojideki siren. E, hangisini evet. demek istemiş bilmiyorum. Gerçi çok da ilgilenmiyorum. Ben e, albümün kapağında e, gayet güzel, sarı saçlı, mavi gözlü, hoş bir kız vardı. O albümü o yüzden aldım. Ve fakat içinden çok güzel parçalar çıktı. Dolayısıyla oradan bir parça çalmak istiyor. Müziğe ne kadar derinden... Ben müzik yakın... sevmem. Müzik sevilecek şeydi zaten. Ben Heather Nova ile ilgili saçma sapan bir bilgi vereyim. 1989 yılında Rhode Island School of Design'ın film bölümünden mezun olmuş kendisi. Ama müzik yapmaya devam ediyor. Evet. Kliplerini kendisi çekiyormuş diyerek sallayalım ve parçaya geçelim. <gülüyor> Peki. 1998 Not Only Human It's not weakness, it's just There's a cord in every muscle. Nova, Not Only Human, 1998 tarihli Sair'ın albümünden. Evet, şimdi e, laptopuma bakıyorum. E, bir mail gelmiş. E, İstanbul Acıbadem'den Hasan Ali Polat. Ne Demiş diyor? ki, e, öyle aklınıza geldiği gibi konuşarak radyo programı mı yaptığınızı sanıyorsunuz? Evet. Öyle bir eleştiri yapmış. E, ben hemen buradan... Tüm dinleyicilerimize ve özellikle Hasan Ali Polat'a söylemek istiyorum ki bu konuştuklarımızın hepsi yazılı çizili ve uzun araştırmalar sonucu. Biz biraz e, gevşek gevşek okuyor anlatıyor olabiliriz ama öyle Tarzdan son, yanılıyorlar yani. sanıldığı gibi aklımıza geleni anlatmıyoruz. E, dolayısıyla Hasan Ali Polat'a e, bu cüretinin karşılığı e, şuramızı bir kez daha dinletiyoruz. Evet efendim. Şurumuzu üçüncü kere dinledik. Bundan sonra da çokça dinleyeceğiz gibi görünüyor. Artık veda etme vakti. Son şarkımızı anons edelim ve evimize gidelim. Hadi bakalım. Peki son şarkımız çok çok çok uzun soluklu bir grup. 43. senelerindeler. Böyle çok rock grubu tanıyoruz ama funk grubu pek hı hı. yoktur. Tower of Power'dan bahsediyorum. Oakland, California'da kurulan grup hala daha... Aslanlar gibi çalmaya devam ediyor. Ee, kendilerinde yakın zamanda canlı dinleme, seyretme şerefine de nail olduk. Çok bilindik bir şarkılarını getirdim ama canlı bir versiyonunu getirdim. Ee, çalarken müziğin ve dolayısıyla seyircinin tansiyonuyla nasıl oynanır konusunda ders niteliğinde bir performans. Hazır mısınız? Hazırım. Pekala. 94.9 Açık Radyo'da müzik iki ayrılırın uzayda hayat konulu 13. bölümünün sonuna geldik. Ben Güre Özkay. Ee, ben Tanju. Ee, günün sözünü e, söyleyerek bitirmek istiyorum. Mini tek giyse de yazın çizme giyen kızın ayakları muhakkak kokar. Doğru. Tower of Power Soul Vaccination. ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Allah Allah Allah! Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.